Handel duası Ey bu sonsuz alemleri bir zerreden var eden Ey bu sonsuz nimetleri kullarına yar eden bizlere cenneti canan cehennemi nar eden Rahman olan Rahim olan bağışlayan Rabbimiz bu gece biz Ruhumuzun kirlerinden arındık. Bu gece biz beden beden iman ile sarındık. Bu gece biz ümitlerin mabedinde barındık. Açtığımız bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Bu gece biz tövbe ettik nice gurur kibirden husumetten dargınlıktan zorbalık ve cebirden er geç sana gelmek için geçeceğiz kabirden bize kabir azabını gösterme hiç ya Rabbi bu gece af yağmurunu sağnak sağnak ver bize bu gece cennet yolunu adım adım ser bize bu gece nur perdelerin kanat kanat ger bize. Mahşer günü biz kulları utandırma ya Rabbi. Ataların emaneti bu mübarek vatanı, Vatan için şehit düşüp kucağında yatanı, O mukaddes kışlalarda eli silah tutanı, Düşmanların şerlerinden emin eyle ya Rabbi. Yüce Türk milletini türlü iftiralardan, hürriyete kasteden çağ dışı belalardan, bütün genç nesilleri sapık maceralardan, anarşiden ve nifaktan emineyle ya Rabbi, koru bizi huzuruna kul hakkıyla gelmekten, nefsimizin batağına, aklımızı çelmekten, koru bizi. Kelimeyi şehadetsiz ölmekten hesap günü cümlemize müjdeler ver ya Rabbi koru bizi o günahkar ve karanlık yollardan gıybet eden iki yüzlü o münafık kullardan koru bizi kafillerle sarmaş dolaş hallerden cümlemizi hak yolundan hiç ayırma ya Rabbi Senden şifa bekleyen nice hasta kullara, Acılarla kıvranan yetimlere, dullara, Dilenen, dilenmeyen açlara, yoksullara, Bunca yükü taşıyacak sabırlar ver ya Rabbi. Helal kazançlarına haram lokma katmayan, Haysiyet servetini hiç kimseye satmayan, Verdiğin nimetleri çöplüklere atmayan, Kullarına darlık yüzü gösterme hiç ya Rabbi. Müşriklerden sığındık biz iman siperine, Sabrı silah eyledik şeytanların şerrine, Bu dünyada şan, şöhret, saltanatın yerine, Son nefeste bize iman serveti ver ya Rabbi. ''Senin yüce kelamını baş tacı edenlere ''Ve Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere ''Şu anda huzurunda el açan bedenlere ''Cennet anahtarlarını ihsan eyle Ya Rabbi ''Canımızın cananı, gönlümüzün sultanı iki cihan güneşi Muhammed ruhu için'' kalemiyle, kelamıyla İslam'a hizmet eden, enbiyalar, evliyalar, alimler ruhu için, mezarları kaybolmuş, nice atsız kahraman, nice kefensiz yatan şehitler ruhu için, iman lezzeti tatmış, hayrına hayır katmış, bu dünyadan göç etmiş, müminler ruhu için, El Fatiha